Elhamdülillahi Rabbil <gülüyor> Alemin ve salatu selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in ve cemi'il enbiya'i ve musselin ve menitte ve alhamdüluhsanin ila yevmuddin. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi hepinizin üzerine olsun. Biliyorsunuz bu üçüncü dersimiz olacak. Namazla ilgili açıklamalarımızı devam ettireceğiz demiştik. Ee, geçen dersimizde e, mümkün mertebe biraz çabuk işleyip bugüne kalmasını istiyorduk fakat tabi bu aceleyle bazı şeyler de insan zihninde kalmayabilir diye e, biz misleten bugüne e, ister istemez bu dersi bıraktık. Geçmiş dersleri özetlemek istemiyorum. dedik ki namaz üzerinde sıkı durmamız lazım? Namazın ehemmiyeti nedir? Müslümanların namazı terk etmesiyle Allah'ın ne gibi imtihanlarıyla karşı karşıya kalmışlardır? Bunlara değinmek istiyoruz demiştik. Bu bakımdan Müslümanların namazı Allah'a halis bir kulluk ve Kelime-i ve kelime şahadetin Şehadet'in mistahı, tasdik ediciliği ve onu doğrulayıcı bir amel olarak görmeleri gerekir demiştik. <gülüyor> Zira namazın terk edildiği bir toplumda Allah'ın hükümleri de terk edilir. Namazın terk edildiği bir toplumda helaller ve haramlar birbirine karışır. Hak ile batıl birbirine karışır. Bunun için dini ikame etmekle, namazı ikame etmek eşdeğer aynı anlamdadır. Eğer bir topluluk veya bir cemaat, bir ümmet, kendisine kitap gelen ümmeti bahsediyoruz, namazı terk etmiş ise Allahu Teala onların arasında olmadık hastalıkları izhar eder ve hiç daha önce olmamış hadiseleri, katli-fitali cinayetleri ne yapar? imtihan olarak onların başına verir ve bunu her gün artırır. Bugün Müslüman olduklarını söyleyen toplulukların içinde bulundukları huzursuzluk ve içinde bulundukları zillet maalesef namazı terk etmekle başlamıştır. Çünkü insanlar namazı terk ettikleri zaman kerime-i şehadeti yalanlamışlardır. Eğer bir ümmet veya bir topluluk Allah'a halis bir şekilde gerçekten iman etmiş ve Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de iman diye bahsettiği, ey müminler diye bahsettiği dairenin içerisine namazı terk ederek, haccı terk ederek, zekatı terk ederek, emr-i bin maruk nehyan-ı terk ederek hala o daire içerisinde olduğumuzu söyleyecek isek, biz o zaman Allah'ın kitabını yalanlamışızdır. Ben, kelam tartışmaları mezheplerin, fıtkî ekollerin veya içtihat imamlarının bunlara tabi olan talebelerin ve tabilerinin bu konuda görüşlerini ortaya koymak istemiyorum. Çünkü biz bunu tartıştığımız zaman ümmetin problemlerini hiç çözemeyiz. Müslüman olduklarını söyleyen insanların bugün başlarına gelen felaketlerin ortadan kalkması Allah'ın usletinin gelmesi noktasında bir adım ileri atamayız. Onun için sigara ile ilgili olan bir açıklamada şöyle demiştim. Buna benzerlik olsun diye söylüyorum. Sigara mekruhtur diyenler ümmete hiçbir hayır sağlamamıştır. Tâbihi de müsteide kim söylemişti sözü? Sigaranın mekruh olduğunu söyleyenler, ümmete hiçbir hayır ve hiçbir bereket sağlamamışlardır. Ama sigara haramdır diyen imamlar ve alimler, ümmetin hayırına fetva vermiş olan kimselerdir. Diğerleri, fasitlerin, heva ehlinin, fücur ehlinin önüne geçememiştir. Niye? Onlar önlerini açık bulmuşlar ve bugün maalesef Müslümanlar bunu rahatlıkla işleyebiliyorlardı. Hatta neredeyse tefsir anlatırken, hadis okurken, Kur'an okurken sigara içecek, kurma gel. Nedir pekala öyleyse? Niye namazın kılınmasını ümmeti Muhammed harfi alsın? Dedik ki zekatın terk edilmesiyle ashab olayı riddet olarak görmüştür ve onlarla savaşmıştır. Namazın namazın terk edilmesini kimse riddet olarak görmüyor. Namaz her tarafından terk edilirse yani kılınmazsa belki küfrünün sebebi değildir. Ama namazı toplum terk ederse küfrün sebebidir. Namazı bir köy terk ederse küfrün sebebidir. Ezanı bir köy terk ederse riddetin sebebidir. Misvakı bir köy terk ederse hatta bu görüşe kadar hanefi alimleri fetva vermişsidir. Misvakı terk ederse bir köy o köy ikazıdır. Niçin? Çünkü sünnet bir bütündür. Kur'an'ı anlaması, ashabı Kur'an'ı kur yaşaması da ayrıca Ümmetin sünneti, ashabın yolu ve sünnetidir. Bunlar terk edildiği zaman din temelden sarsılmaya başladı. Onun için biz namazın ikamesi, dinin ikamesi ile özdeştir, özdeğerdir. Aynı değerdedir. Kim dinini ikame etmek istiyorsa namazı ikame edecek. Namazı ikame etmek, namazı eda etmek değildir yani. Bir emeklinin, bir memurun camiye gitmesi, namaz kılması, sonra da çıkıp dışarıda dedi bunu yapması namazı eda değildir. Namazı eda Allah'ın dininin üstün gelmesi içindir. Onun için Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem İslam'ın zirvesini tanımlarken <gülüyor> namaz İslam'ın belki, İslam belki mi bildir. Namaz İslam'ın belki mi. Wa dirwatu sana muha el jihadu onun en yüksek nüdde cihaddır. Subhanallah Bakıyorsunuz, Tabanı ne oluşturuyor? Kaideyi ne oluşturuyor? Kaideyi namaz oluşturuyor. Peki ama nedir? Zirve cihattır. Demek ki namaz, cihad için oluşturur. Namaz, nefsi terbiye etmek ve Allah yolunda, şehadet için Allah yolunda, Allah'ın dini uğrunda, savaşmak ve o dinin üstün gelmesi için kılınan bir ibadettir. Yoksa namaz güzelleşmek için, Yüzünüzü temizlemek için değil. Yoksa bir salonaya da gidersiniz temizlenebilirsiniz. Değil mi? Bir hamama da gidip temizlenebilirsiniz. Efendim bir nehile girip temizlenebilirsiniz. Herhangi bir temizleyici madde kullanırsanız, orada temizlenirsiniz. Dolayısıyla cihada giden yolda insanın karşısında olan düşmanlar vardır. Burası namaz. Yani hayatın hayat alanına biz namazı oturtuyoruz. Hayatın tamamına. Yani bu ibadet, bu kulluk şuuru bu inanç, bu hareketi ve hayatın tamamına şamildir. Pekala hayatın zirvesi nerede bitiyor? Allah Resulü büyük ki, Pekala bu nasıl hazırlanacak? Yani bu mertebe nasıl gelecek? Gaye nerede bitiyor? Burada bitiyor. Bundan sonra namaz yok. Yanış anlamayın, niçin namaz yok? Yani bundan sonra namaza yeniden başlama diye bir olay yoktur. Zaten burada namaz, ve cihat birleşiyor. Şurada emri i geliyor, burada birleşiyor. Burada münkerine gitmek geliyor, cihatla birleşiyor. Sadaka geliyor, birleşiyor. Zekat geliyor, birleşiyor. Haç geliyor, burada birleşiyor. Hepsi nedir? Allah'ın dininin üstünü kılınması için insanların imanının, amelinin temelini, kaydesini oluşturmak içindir. Onun için ahirete imanla Allah yolunda infak ve namazı ikame dinin bütündür. Maldan infak, candan infak, zamandan infak, nefsin isteklerinden infak, nefsin isteklerini terk etmek ve namazı ikame etmek, bir de ahirete inanmak, gayba inanmak, Resulullah'ın dediklerine inanmak, Allah'ın kitabında indirilmiş olduklarına iman etmek ve bunu asla katiyette tartışmamak. İşte bu Üç noktayı birleştirdiğimiz zaman gerçek iman ve gerçek mümin ortaya çıkar. Bunlardan bir tanesini çekiverdiğiniz zaman bütün İslam'ın binası gün diye yıkılır. İnfaka çıkardığınız zaman İslam'ın binası yıkılmıştır. Namazı çıkardığınız zaman İslam'ın binası yıkılmıştır. Niçin? Çünkü namaz kılmadığı zaman geçen derslerimizde de söyledik insan birçok ibadetleri terk eder Allah korusun İbn-i Hibban'ın rahmetullahi dediği gibi Resulullah'ın namazı terk etme olayını küfür diye isimlendirmesi sonuçta varılacak olan bir yerin ilk merhalesinin adı olarak diyor, zikretmiştir Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Yoksa namazı ilk terk eden bir vakit, iki vakit, üç vakit, 5 vakit, dört vakit terk etmiş olan doğrudan doğruya kafir değil. Küfre küf kafir olmuyor. Mutlak küfür içerisine girmiyor. Çünkü mazeretlerden dolayı namaz terk edilebilir, cihattan dolayı namaz kınlamayabilir, eda edilmeyebilir. Tıpkı Resulullah'ın hayatında olduğu gibi, hendek günü. Değişik gazavatlarda olduğu gibi. Ancak bu insanın iradesi sağlam iken, aklı yerindeyken, imkanları var iken, hiçbir mazereti yok iken, bu insanın namazı terk etmesi ve bunu aylarca, günlerce, yıllarca sürdürmesi artık küfrün basamaklarında ilerlemesini. Onun için hanefi bulaması da aynı şey olsun. Yani küfre götüren yolu açar demişlerdir. İbni Hibban da aynı şeyi söylüyor. Yani Resulullah yolun nihayetini yolun başının ismi olarak zikretmiştir demektedir. O bakımdan Allah korusun namaz terk edildiği zaman Ümmet-i Muhammed'in hali böyle olmuştur. vesileyle bakın toplumda küfre rıza gösterenler ve şirkin hakimiyetinden yana olanlar tamamı namaz kılmayanlardır. Namaz kıldıkları halde ya şirkten ve küfürden yana ise bu insanlar bunlar kimdi? Bunlar da münafıktı. Onun için allah Teala innel munafiqin fiddarkil asferin ennardır. Münafıklar şüphesiz ki cehennemin en aşağı derekelerindedirler. Onlar için asla yardımcı bulamayacaksın diye Allah'ın özür Onlar için yardımcı yok. Bak dikkat edin. Niye yardımcıları yok? Çünkü onların namazları onları şirkten koymadı. Haşa. Aslında namaz şirkten alıkor Niçin namaz namaz olmamıştır? Kalbe tevhid oturması için namaz namaz olmamıştır. Allah Resulü'nü tasdik gerçekten gerçekleşmediği için o namaz namaz olmamıştır. Bundan dolayı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem demişti ki bir müminin kanı veya bir insanın kanı üç şey olmadan helal kılınmaz. Neydi onlardan bir tanesi? İmandan sonra küfür demiştik. Daha sonra ihsan halinden sonra zina veya bir nefsi haksız yere katletme. Kaammüden katıl dediğimiz şey. Bir müminin kaammüden öldürmüş olmak. Bu üçünden ancak insanların kanı helal olur. E burada niye namazı terk edenin kanı helal diye gözükmüyor? Namazı kıldıkları halde Tebuk gazetesine katılmayan birçok insan vardı. Onlara siz imandan sonra küfür ettiniz denedir. <gülüyor> Demek ki Resulullah s.a.m. hadislerine baktığımız zaman eğer bir insan terk ediyor ve alaya alıyorsa biz diyoruz ki bu mazerettir. Biz diyoruz tembellikten terkir edelim. ki Kur'an Tembelliği, münafıkların sıfatı sayar. Mü'minin sıfatı değildir. Mü'minin namazı ikham etme olayı, kesinlikle tembellikle bağdaşmayan bir olaydır. Dolayısıyla mü'min namazı terk edemez. Terk ettiği zaman küfre ilk adımını atmıştır. Bir vakit, iki vakit demiyoruz buna, terk etmeye başladığı zaman, Allah korusun küfre ilk adımını atmıştır. <gülüyor> ki namazı terk edenler Kur'an'a sırt çevirmişlerdir. Namazı terk edenler Allah'ın hükümleriyle hükmedinlemesine neden olmuş olanlardır. Ve bakın İslam ülkelerindeki işgallerin birçoğunda namazı kılmayanlar veya namaz kıldıkları halde münafık olanlar düşmana yardımcı olmuşlardır. Gidin Afganistan'a sorun aynı cevabı alırsınız. Hindistan'a gidin aynı cevabı alırsınız. Suriye'ye gidin aynı cevabı alırsınız. Türkiye'deki cevaplar aynıdır. Cezayir hakeze aynıdır. Cezayir'de namaz kılanlar sakal bırakmış olan cibbeli, sarıklı insanlar Fransızlara yardım ettiler. Endülüs'ün düşmesine namaz kılan insanlar nedir yardım etmişlerdir? Doğrudan dolayı namazı terk edip küfre girmiş olanlar değil, namaz kıldıkları halde kafirlerle mümin kardeşlerine karşı anlaşıp müminlerin kanını ve ırzını helal kurmuşlardır. Neden? Bunlar namazı gerçek anlamda ikame etmedikleri için, namazı tevhid olarak görmedikleri için Allah'a ortaklığı reddetmek olarak görmedikleri için ne yapmışlardır? Kafirlere yardım etmişlerdir. Dolayısıyla namaz dinin esası ve namaz dinin ikamesi demektir. Namazı terk edenler bizden önceki Beni İsrail'in söylediği gibi söylemişlerdir. Semihna ve ta'na dememişlerdir. Semihna ve asayna demişlerdir. Biz işittik ve isyan ettik diyenlerdendir. Bakınız burada bir ayet-i kerime Enfal suresi 24. ayet-i kerimeyi hep beraber bir görelim. Allahu Teala bakın ne buyuruyor. Es-sağibillah ya eyyuhellezine amenu ustecibu lillahi ve lirrasuli izaa daakukum lima Ey iman edenler Allah ve Resul'i sizi bir şeye davet ettiği zaman ona icabet ettiniz. Ne dur davet ettiği şey? İza daakukum lima yahdiukum. Müfessirler itilaf etmişler bundan. Kimisi namaz demiş, kimisi abdest demiş, kimisi tevhid demiş. Abdullah İbn-i gibi alimler cihad demişler. Çünkü cihad insanın nefsini tathir eder, temizler ve insanı dünyaya tapınmaktan kurtarır. O işi nef nefsi ihya ettiği için hem dünyada hem ahirette cihattır demişler. Namaz diyen alimler de yanlış dememişlerdir. Onlar da doğru söylemişlerdir. Abdest diyen de doğru söylemiştir. Çünkü İslam'ın hangi ibadeti olursa olsun, Allah'ın emrettiği ve Resulullah'ın vaaz ettiği koymuş olduğu bir sünneti, hangisi olursa olsun, bu insanın dinini ihya etmek içindir. Ey iman edenler! Allah ve Resulü sizi bir şeye davet edince... İsteci bu. Karşılık veriniz. Hemen itaat ediniz. Hemen uyuruz. musallate ve وَاَاتُ zekate. Nerede namazınız ve nerede zekatınız? Allah çağırmıyor mu bizi? Hı? Namaza davet etmiyorum Allah-u Teala bizi? <gülüyor> Niçin? Ezan okunurken, kelime-i başlanır. Ondan sonra اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلَحَ اِلَّا اللّٰهِ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدَ رَسُولُ اللهِ Hayya alel tekbirle başlıyor, kelime-i şehadetle bitiyor. Tekbirle başlıyor, yani tevhidle başlıyor ezan, tevhidle bitiyor. Namaz da öyle. Namaz da tevhidle başlıyor, Allah'ın selam ismiyle bitiyor. Yani namaz bir insan tevhide girmişse, tevhidin esas rükünlerinden, en büyük kaidelerinden birisi olan namazı ikame etmişse, selametteye ermiştir. Onun için Allahu Teala "Kat esleha men tezekka" der. "Kat esleha men tezekka." İbn Teymiye rahmetullahi aleyh zekatı vermeyi bazı ayetlerde müfessirlerin tabiinden müfessirlerin namazı kılmak olduğunu söylediklerini nakleder. Zekat vermenin Kur'an-ı Kerim'de yer yer namazı ikame etmek olduğunu zikreder. Niçin? Çünkü Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'de ve men tezekka fe inne Kim tezekka, tezek gide yani kim namazı ikame eder, namaz kılar, namazla temizlenirse fe ancak şüphesiz ya bi nefsihi. Nefsinin felahı ve kurtuluşu için bu namazı ikame etmiş kılmış olur pekele yanamazı namazı terk eden neyi ikame etmiş olur? وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّهَةً Nefsini aldatan ve kandıran onu karartan üstünü örten cehaletle onu kullanan yönlendiren kimse de ümitlerini yitirmiştir Allah katında. Onun için ayeti sık sık zikredirttik dersimizin içerisinde ne diyordu? Cennet ehli diyorlardı ki cehennemliklere siz Dünyadayken bizimle beraber idiniz. Niçin buralardasınız? Öyle ya, Sizi cehennemin bu sakar vadisine koyan nedir? Neden buraya geldiniz? لَمْنَكُمْ مِنَا الْمُسَلِّيُّ Namaz kınanlardan. Bunun için Allah halen Rum Suresinde 31. ayet-i kerimede bize yönettiği hitabını anlamakla mükellefiz. Siz namaz kınanlar değilsiniz. Başkıdılar olsun. Fakat bu meseleyi idrak edip müminlere, insanlara anlatmakla mükellefiz. Eğer ilmi öğrenir de ilmi yaymazsak Allah onu bereketin üzerimizden kaldırır. Eğer öğrendiklerimizi iman etmemiz gereken şeyleri talim edip tedris edip öğrendikten sonra, duyduktan sonra Allah bize bu ilmin ulaşmasında bizi ve meleklerini şahit tuttuktan sonra veya biz Allah'ı kendimize şahit tuttuktan sonra bu mükemmeliklerimizin imkanı yoktur. Hiç Allah'tan bize ulaşan her şey işitildikten sonra artık biz Allah'ın huzurunda onu öğrenmek, onunla amel etmek ve tebliğ etmekten mükemmelikiz. Ve Allah artık şahidimiz olmaktadır. Ve <gülüyor> Ve'lemû sizi diriltecek olan, ihya edecek olan şeye eğer Allah ve Resulü sizi çağırırsa ona itaat edin. Allah'a ve Resulünü hemen Karşılık verin, itaat ediniz. Bakıyoruz. Sık sık hatırlattığım bir ayet kelime kerime vardır. Bunu hepiniz ezberleyiniz. Azab suresi 36. ayet-i kerime. وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ اِذَا قَدَ اللّٰهُ وَرَسُولُهُ اَمْرًا اَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ اَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْسِ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ فَقَدَّلَّ ذَالْ آلَمٍ Kur'an namazı terk eden ismini dal-mudil olarak isimlendiriyor. ehli i dalalettir. Onun için bakın mu'tezile demiştir ki kebairi işleyen ne mümindir ne kafirdir. Tamam ehl sünnet vel cemaat akidesine göre bu söz kabul edilmez. Yani kebairi işleyen insan mümin olarak ödebilir. Mümin kebairi işleyebilir. Ama helal kınmamak kastıyla. Bu ayrı mesele. Ancak o insanların yaklaşımı işte diyorlar ki Allah'ın farz kıldığı ve dinler hüküm olarak tayin bir şey terk ettiği zaman o insan kafirimdir, mümindir bilmiyoruz. Yani burada mürciyeyi kınarlarken bir nevi mutezile de kendisi mürciyenin kay yaklaşmış oluyor. Bilemiyoruz diyorlar. Kafir mi müminin? Veli değil. Ne kafirdir mi mümindir? E kardeşim Allahu Teala insanları ya fasık, ya facir, ya münafık, ya mümin değil mi? <gülüyor> ya ehl-i ya sadefin. Oralık isimlendirmiştir Kur'an-ı Kerim'de. E biz niye insanları o zaman Allah'ın ve Resul'ün isimlendirmediği şekilde isimlendirelim? O halde bunun bir ismi var. Hiçbir mümin erkek ve hiçbir mümin kader için Allah ve Rasulü bir şeyde hüküm verdikten sonra ne demiş Allah-u Teala? Namazla ilgili ne kadar emri varsa Allah'ın emridir ve Allah'ın hükmüdür. Rasulün kitapla ilgili, Kur'an'ı açıklamasıyla ilgili, hükümlerin açıklanmasıyla ilgili söylediği ne kadar sözü, hadisi, sünneti varsa bizim için kıyamete kadar hükümdür. Ve hem kitaptan hem Rasulün sünnetinden biz Allah'ın katında hesaba çekileceğiz. Pekala Allah ve Resulü bir şeyde hüküm verdikten sonra hiçbir mümin erkek ve hiçbir mümin kadın için işlerinde, herhangi bir işlerinde bir seçenek olamaz. Şimdi müminin namaz kılmama seçeneği var mıdır? Müminin zekat vermeme seçeneği var mıdır? Müminin emri bin mağruf yapmaması seçeneği var mıdır? Münkeri kötülüğü nehyetmemesinde seçeneği var mıdır? Yok. E peki, bu seçeneği seçen insanın adı nedir? Bakalım aynı ayet-i ikinci kısmına. Seçenek, diyelim ki Kur'an'da bazı şeyler açık veya nedir? Müminler anlar, anlayamaz kimisini ilim ehlanlar. Ama bu da ayet açık. Birinci kısmına kadar işte Allah ve Resulü bir şeyde hüküm verdikten sonra hiçbirinin için bir seçenek olamaz diye hüküm geldi. Bu bir hükümdür. Aynı zamanda haberdir. İkinci kısmında diyor ki Allahu Teala, Wemen kim ki, Wemen, Wemen yasillaha, isen lan bak şimdi Allahu Teala, Wemen yasillaha varasülehu diyor. Yani sen işlerinin herhangi birisinde, bir tanesinde, bütün işlerinin bir tanesinde dinle ilgili Allah'ın emirleri ile ilgili mühkem olan ayetlerle ilgili, gayba dair olan imanla ilgili meselelerde bir tanesinde o bir tanesinde Allah ve Rasulü'nün hükmü ve delilirdiği şeklin dışına çıkanı da Orada bir seçenek tayin edersen kendin cevabını şurada buluyorsun. وَمَنْ يَحْصِرْ لَهَا وَرَسُولَهُ فَقَدَّلَّ دَلَالًا نُّب۪ينَ Allah Allah. Allah'ın Allah ve Rasulünü seçeneğini bırakıp da Seçeneklerinin bir kısmını alıp bir kısmının dışında bazılarında kendi hükmünü ve iradeni ve nefsini ve isteğini amir kılar isen Allah'ın şu hitabıyla karşı karşıya kalıyorsun. Ne diyor orası? Kim ki, tabi bunu bağlı olarak söyleniyor bu, buna atfedilmiş olarak söyleniyor. Kim ki Allah'a ve Resulüne isyan ederse, Gerçekten ve açık bir şekilde, Sapıklar ve talale tedişmiştir. Peki lan yani namaz niye bunun içerisine girmiyor ki? Niye biz namazı anlattığımız zaman akaid kitaplarımızda veya çeşitli eserlerimizde namazı tanımlamaya çalıştığımız zaman namazın ehemmiyetine değinmek istediğimiz zaman niçin buralara girmiyoruz hiç? Niçin Allah'ın seçeneğinin dışında bir seçenek olduğunu namazı terk etmenin, namazı kılmamanın bir seçenek olduğunu anlatmıyoruz? Allah'ın kitabı bazısını bazısını açıklar diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Bazısı bazısını tefsir eder, bazısı bazısını yalanlamaz. Bu bakımdan biz şu Türkiye'nin genelini alın içiniz içine bu dairenin camilerde namazı böyle tanıtan kaç Müslüman vardır? Kaç insan vardır? <gülüyor> Kimse namazı tanıtlıyor. Kimse namazı kılmak veya kılmamanın ne olduğunu söylemiyor. Peki bu nedir o zaman? Bunun hükmü Evet, namazı kılmayanlar dedik. Allah katında hiçbir nurları ve hiçbir hüccetleri, hiçbir bülhanları yoktur. Ve namazı kılmayanların kalbinde haşiyet çıkarılıp alınmıştır namazı kılmayanların kalbinde Allah'ın korkusu yerine madde, eşya, dünya, taahhütlerin ve işinde, emrinde çalıştıkları insanların korkusu hakimdir. Biz gerçekten eğer namazı hakkıyla kılıyoruz hiç kimselen korkmayız. Eğer hala korkuyorsak bilin ki biz namazı henüz kılmıyoruz. Bizim kalbimizde korku varsa henüz namazı kılmıyoruz. Çünkü namaz her şeye rağmen, tüm dünyaya ve dünyanın güçlerine rağmen Allah'a secde etmek, Allah'ın büyüklüğünü, Allah'ın rahman oluşunu, rahmetini, maksiretini, kuvvetini, nusretini, yardımını, Allah'ın veli olduğunu, kalbimizi, dışımızı, her şeyimizi bildiğini ve her halükarda, her durumda biz sadık olursak bize yardım edeceğini bilerek, tasdik ederek kılma olayıdır. Ama namazı bir şekle dönüştürür, bir ödevi yerine getirme gibi görür, işte ödevim bitti, tamam yarına hazırım şeklinde düşündüğünüz zaman Allah korusun, belki o namaz bizi cehenneme götürür. Münafıklar cehennemde diyeceklerdir ki müminlere, yoma يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ لِلَّذِينَ آمَنُوا اُنْذُرُونَ نَقْتَ بِسْمِ nurikum. Diyecek ki münafıklar, müminlere, o gün münafık erkekler ve münafık kadınlar ne olursunuz bize bakın, birazcık bize nazar edin, dönün de o sizin önünüzde böyle giden o nurdan birazcık da biz istifade edelim. Şu karanlıkları aşmak ve şu engelleri aşmak için o nurdan biraz da bize veriniz. Nakta biz alalım, yani bir parça alalım, bir avuç alalım o nurdan, o ışıktan biz de kurtulalım, ne olursunuz diyecek. İlerciğuvara akum, onlara seslenilir Allah'ın melekleri iddia ederler. Onlara denir ki, dönün gerinize, feltemi sunuran Dönün, arkanıza dönün. Dünyaya geri dönün. Eğer bir nur arıyorsanız, hadi dönün, dönebileceksiniz. Ne olur on öyle söylendikten sonra, f'durba beyna hum, bisurin. بَاتِنُهُ فيه الرَّحْمَةِ وَظَاهِرُوا من قِبَلِهِ العذاب. Müminlerle kafirlerin ve münatukların arasına bir sur çekilir, Allah öyle bir sur koyar, o surun iç tarafı rahmetle doludur, yani cennet tarafı, dış tarafın ise zahiri ise azapla doludur. Yani cehennem tarafına bakan yönü azapla dolu öbür tarafa bakan yer. Ha bu nasıl bir sur? Bildiğiniz gibi şu duvar gibi bir sur. Değil. Bu mecazi bir isimdir burada. Ama bir hakikati ifade ediyor. O hakikati biz gözümüzde görmediğiniz için bize burada mecaz gibi geliyor. Çünkü o gayftır. O gayri biz henüz keşfedemiyoruz. Henüz bilemiyoruz. Derler ki Hadid suresinde bu iki ayet derime 13 ve 14 Hadid suresi 77. suredir. nehum baharlar dışarıdan nida ederler. Cennet ehli seslerinden çağrılır. Elem lekum Biz dünyada sizinle beraber değil miydik? Camiye giriyorduk, namaz kılıyorduk, örtünüyorduk, sakalda bırakıyorduk, sarık da sarıyorduk. Gerekirse Allah yoluna infatlara da katılıyorduk. Elem lekum ma'kum? Biz sizinle beraber değil miydik? قَالُوا بَلَا Mü'minler sesleniyor. Nasıl haberleşme ise ona Rabbimiz Azze ve Celle dinler. Bela, evet dediler. Mü'minler evet der. وَلَاكِنْ فُطِنْتُمْ فَتَنْتُمَنْ فُسَكُمْ Fakat siz nefsinizi fitnelere saldınız. Fitneye kaptırdığınız nefsinizi nedir o fitneler? var <gülüyor> مَرْتَبْدُمْ Mü'minlerin mağlubiyetini Resulullah'ın ordusunun mağlup olmasını, <gülüyor> zelil olmasını, kafirlerin aziz olmasını istediniz Tebuk savaşından sonra. Ki durumla aynı. Siz hem şüphelendiniz, hem de düşmanın üstün gelmesini gözetlediniz, çok beklediniz. وَغَرَّتْكُمُ <gülüyor> emani Sizin temennileriniz Yani Allah'ın emri gelinceye kadar siz kendinizi temennilerle vuttunuz ve bu esnada da işte şeytan garur aldatıcı insanı gurura, kibre aldanışa süjüklen şeytan sizi aldattı. <gülüyor> Demek ki onlar namaz kındıkları halde bile neydiler? Muzebbiine benzele ki la ilaha ula, vla ilaha ula kah Yahudilerden yana ehli kitaptan yanaydı münafıklar kah da Müslümanlardan yana gözüküyorlardı kah başkalarından yana gözüküyorlardı yani ne müminlerdendiler ne kafirlerdendiler ama her ikisi arasında gidip geliyorlardı işte bugün alem-i İslam'ın bakın hali böyledir namaz kılarlar ama Allah'ın dinini üstün kılmak istemezler Cenaze namazlarının kılınmasını isterler. Cenaze namazlarını Allah'a inanmayan bir devlet bir sistem, gücüyle kuvvetiyle zorla Müslüman olduklarını söyleyenlere bu münafıkların cenazelerini kıldırtır. Müslümanlar da hala bunun karşısında ses çıkaramazlar. İşte böyle rahmetlik dedelerimiz derler ki, evlatlarım elimizden dinimiz alındı. Din elden gitti. Dini elimizden aldılar. İlginç. Ben bu sözü yanlış anlıyordum. Ve bizi hep kınarlardı bu sözü yanlış anlıyoruz diye. Halbuki gerçekten din elimizden alınmıştır. Devlet artık bu dine sahipleniyor. Kendisine göre de o dine şekil vermeye çalışıyor. Ve belli şubelerini iptal edip yok ediyor, yasaklıyor. Diyor ki, şu şu şubeleri yaşayacaksınız ve benim tayin ettiğim biçimde yaşayacaksınız. Size izin verdiğim kadarıyla yaşayacaksınız diyor. Ondan sonra Müslüman diyor ki ya hocam şunu yapsam haram olmaz mı diyor. Devletin hakkı var bu işin içinde diyor. <gülüyor> Şimdi işe bakın. Ağlar mısın gider misin? Ya şöyle yapsak haram olmaz mı diyor. Devletin hakkı bize geçmiş olmaz mı? Sübhane Rabbike Rabbil İzzeti anlayasın. Ya Fir'an'ın kavmi ancak bu kadar olur ya. Fesle koffe fir'avnu kavmuhu önü oldun fasıkîn fırkâmımımını böyle hafife aldı alaya aldı bir manada korkuttu sindirdi ezdi onun için Hazreti Ömer diyor ki mektup yazdı zaman inni lem eb'as emmali li'adrîkum ve lidlukum innemâ ba'atuhum ben emirlerimi, kaymakamlarımı, valilerimi sizi zelil kılsınlar, size dayak atsınlar, size işkence etsinler, sizi zelil kılsınlar diye ben göndermiyorum. Ben ancak valilerimi size Allah'ın dinini ve kitabını öğresinler diye. Ben... <gülüyor> ve diyor ki mektubunda valilerine kim benim rayiyetimden herhangi bir insana eziyet ederse ben onun velayetini şimdiden elimden alıyorum. O şimdiden beni vali Onun için kim validen bir zulüm görürse doğrudan bana gelsin. Bana ulaştırsın diyor. E şimdi Firavun'un zelil kıldığı insanlar Firavun'a ibadet ettiler. Onun ölümlü olduğunu, onun bir aciz insan olduğunu bile, bile Ona ve onun rejimine kulluk ettiler. Yani sokaktaki jandarmadan korkuyoruz sokaktaki polisten korkuyoruz. İki saat tuvalete gitmese çatlar ölür yani. Sokağın ortasında yıkılır. Girecek deli karar o insan. Ama ondan bugün Allah'a iman eden insan Gökleri ve yeri yaratan göklerin içindeki galaksileri yıldızları, bu kainatları kuvvetiyle, azametiyle çeviren Allah'ın ilmi, kudreti, vaadi ve hak olan sözünü mümin unutmuş. Ondan sonra şu aciz beş paralık insanlardan müşrik insanlardan fasık facir insanlardan korkar hale gelmiş. Korku yenilmediği sürece kardeşim Allah'ın dini üstün kılınamaz. İnnemâ ya'murumâ seccidallâhi men âmine billâhi vel yevmil âkhirî Daha devam hemen ediyor. Ne diyordu ayet devamında? Ancak Allah'ın evlerini kim mamur kılar? Dedik ki mamur ile imar ve tesis başkadır demiştik. Hatırlıyor musunuz? Müesses olan mescid, takva üzerine asır kurulan müessesidir demiştik. Ama o mescidin bir başka özelliği vardı, mamur oluşudur. Mamur oluşu da nedir? Allah'ın emrinde olmasıdır. Kitabın emrinde, sünnetin emrinde olmasıdır caminin mescidin İçindeki halkın ve cemaatin de Allah'ın ve resulü emrinde olması demektir. Bu vesileyle Allah'ın mescitlerini kimler ancak imar eder? Allah'a ahiret gününe iman edenler işte zekat verenler sonra kim? Allah'tan başka kimseden korkmayan mescidi imar eder. Mescidini imar edemeyen bir topluluk ve cemaat yahut ümmet Allah'ın dinini nasıl imar edecek? Allah'ın dinini nasıl ikham edip üstün kılacak? Henüz mescit imar edilmiş değil. Mescidin imar edilebilmesi için küfür rejimlerinin yıkılması gerekir. Tağutun yıkılması gerekir. Tağutla har edilmesi gerekir. Öyle zannediyor musunuz ki cami, bugün Türkiye'de ikame edilen camiler dini yıkmakta. Din harabıdır, din tahribidir. Cihadın önünde birer engeldir. Cihadın kalesi burcu murcu gibi görmüyorum ben bu mescidleri ve camileri. Haşa ki Allah'a sığınırım. Allah'ın ayeti sahiptir. Niye? Çünkü din mamur kılınmıyor. Mescid mamur kılınmıyor Kur'an ve sünnetle. Tevhidle imar edilmiyor. Dolayısıyla dinde hiç böyle tevazuyla açıkça söyleyelim fazla ümit var olmayın. Bu gidişle ama Allah'ın yarın bir musleti olur. Allah'ın bir ordusu gelir ki biz ümidimiz orada vardır. Ama bu binalara, bu taşlara, bu dikili taşlara bunlara inanmayın. Bu Bizans kubbelerine inanmayınız. Bu bir kubbeler Bizans'ın, Roma'nın kubbeleri olmuşlar artık. Devletin elindeki bir Bizantizm Dini kendi çıkarları uğruna tutamazlar. Onun içindeki insanlar da ne oluyor? Gemiye binen kaptanı geri götürdüğü tarafa gitmek zorundadır. Atlarsa denizde boğulur. Ölümü gözüne alırsan, yüzebilirim dersen atla kurtulur. Ama yüzmeyi bilmiyorsan, tehlikelere kendini hazırlamamışsan, atlarsan bakarsın. Yani boğulursun. Evet, demek ki Kur'an-ı Kerim'de namaz kılmayanlar, münafıklardan çok daha aşağı bir derecede olarak isimlendiriliyorlar dal ve modil olarak değerlendiriliyorlar. Böyle isimlendiriliyorlar. İşte Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'de Müddessir Suresinde 38. ayetten 47'ye kadar eğer okursanız burada münafıkların bu şiddetli alametlerini ne yapacaksınız? Göreceksiniz. Kur'an namaz kılmayanları ashab şimal olarak isimlendir. <gülüyor> namaz kılanları ve müminleri ashab yemin olarak isimlendir. Kullu nefsin bimâ kesebet rehine. Her nefis yaptıkları karşılığında rehinedir. Yani o kişinin işlemiş olduğu dünyadaki ameller tartılmadan, o amellerden hesap verilmeden o nefis, nefis kurtulmayacaktır. Yani cehenneme gitmesi cennete cennet O hesap olmadan gerçekleşmeyecek o hesap bitinceye kadar o nefis rehinedir, merhundur yani tutukludur İlla ashabel yemini Ashabel yemini bazıları sağcılar olarak tercüme etmiştir Siyasi bir tabiri Kur'an-ı Kerim'in manasına tedbiri uygulamışlardır ashab yemin, doğru, yemin sağ demektir Arapça'da, sağ demektir. Ama bu kelimenin aslı yümün, emandan ve güvenden gelmektedir. Yani yemin, iman ve güvenlik ehli, onlar hariç. Onların nefisleri azap görmeyecek ve onlar cehennemde veya sıratta cehennemde tutuklu kalmayacaklar. Fî cennetin yetesâelûn. Onlar cennette birbirlerine soracaklar. Fi cennâtin yetesâilûn. Pek kime soracaklar? Kimlere soracaklar? Namaz kılmayanlar. Soracaklar onlara. Devam ben atlıyorum 39'dan 40'a, 44'e atlıyorum. O arayı okumayacağım. Mâ selekekum fi sahar. Sizi cehennemde sahara ne sordu? قالوا لَنَّكُمْ مِنَ الْمُسَلِّينَ وَلَمْ نَكُمْ اُطْعِمُ الْمِسْكِينَ Dedik ya dersimizin bir yerinde Allah'a iman, namaz ve Allah yolunda infak İslam'ın tamamını oluşturuyor. Bu üç noktayı birleştiğimiz zaman ihlas çıkıyor Bunlar ne yapmamışlar? Namaz kılmamışlar. Miskinlere, fakirlere, yoksullara yemek gelirilmişler. Bu neyin nedeni olmuş? Sakar cehennemine girmenin nedeni olmuş. وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَالِد۪ينَ Biz dünyadayken her işi yapanlarla beraber o işi yapıyorduk. Yani kim neredeyse biz de oradaydık. Kalabalıklar nerede biz de oradayız. Öyleyilik diyorlar. وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينَ Biz ahiret günü yalanıyız. Şimdi peki ya namaz kılmayan sen nasıl ahirete inanıyor diyeceksin? Bu insan mutlaka kendisini aldatıyor. Gerçek bir iman değil. Halk inanıyor, annesi babası inanıyor toplumda. dedeleri inanmış. Ahiret var, cennet var, cehennem var, azap var. Bu namaz kılmayan insanda, çünkü ben de inanıyorum ahirete. Amin. Tüm hemen sayar mı diyor sana? Amin. Tünilah yamanayketi vakitibihi. <gülüyor> Hemen sayıyor sana, ben bunlara iman ettim. Zannediyor ki, amen, iman ettim demek ve iman olmuş oluyor. İnsanlar zannettiler mi ki iman ettik deyip de imtihan edilmeyeceklerini mi zannettiler? Başıboş bırakıracaklarını mı zannettiler? فَمَا تَنْفَعَهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ o gün onlara asla şefaat edicilerin şefaati fayda vermeyecektir. Ne demiştik bir yerinde dersimizin önceki dersimizde? Namaz kılmayana Resulullah şefaat etmeyecektir. Nasıl söylüyorsunuz siz bunu? İbni Hibban'dan hadis maddekmiştik. لَمْنَكُمْ <gülüyor> مِنَا الْمُسَلِّينَ Biz namaz kılıcılardan değildik. Ne zamana kadar? Hatta ethanel yakîn bize namaz gelinceye kadar hep ayet okuyorum. Ölüm, bize ölüm gelinceye kadar yakin ölümdür orada. Bize ölüm gelinceye biz namaz kılmadık. Namaz kılmadılar. Nereye gittiler? Sakharı gittiler. Namaz kılmadılar. Ne yapmadılar? İnfakta bulunmadılar. Şimdi böyle olunca Fema tenfe'ahum şefa'atü şafi'in Şefa'atı rızmanı sahibi kimdir? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Onlara şefaat edicilerin şefaati asla fayda derdik. Dolayısıyla namaz kılmayan müminleri hatırlatmak, onlara namaz kılmamanın ne kadar tehlikeli olduğunu, Allah korusu küfre adım atmak olduğunu söylemek de mükellefiz. Namaz kılmayan insanları uyarmakla mükellefiz. Müslüman olduğunu söylüyorsa, cehlinden belki farkında değildir. Namaz kılmamanın ne olduğunu Namazı terk etmenin ne olduğunu belki bilmiyordur, farkında değildir. Belki Kur'an diye bir kitabın ne olduğunu hiç bilmiyordur. Hiç görmemiştir o kitabı, hiç rastlamamıştır Kur'an-ı Kerim'e. Böyle insanlar vardır, bu insanların inşallah Allah-u Teala kalplerini ne yapar? İslam'a yeniden açar, onlar yeniden İslam'a ısındırılmalıdır. Ve bizim ailemizden, çevremizden, eşimizden, dostumuzdan da namazı kılmayan insanlar vardır. Onlara mutlaka hatırlatmalıyız. Namaz kınmadan istememez. Eğer biz Allah'ın bize gönderdiği kitabı tasdik etmek istiyorsak namazı temel edeceğiz. İşte bizimle müşrikler arasındaki fark namazdır deyişi nedendir Resulullah'ın? Tarkûnâ beynenâ ve beynel müşrikîne essalâtu. Bizimle müşrikler arasındaki fark salattır. Resulullah bunu neye dağındırarak söylüyor? مُنِيب۪ينَ اِلَيْهِ وَاتَّقُوهُ وَاَقِيمُ الصَّلَاةَ وَلَا تَقُونَ Ya müşrik. Rum 31. ayet-i kerimeyi hatırlatmıştır. Allah'a inabe ile bütün kalbiniz ile yönelin ve sadece ondan korkunuz. <gülüyor> Namazı kılınız ve sakın müşriklerden olmadınız. Bu yüzden Resulullah demiştir ki, Bizimle müşrikler arasındaki fark nedir? Namazdır. Allah Allah, pekala namazı kılan insan neden kafirlerin safında olmuyor, zahirde münafık da olsa? Çünkü o zahiren Allah'ın emrini zahirde yerine getiriyor, namaz ve kelime-i şehadetle İslam sıfatını kazanıyor. Biz onun batını bilmeyiz. Ama Allah katında o münafıksa münafıktır. Zahiren müminlerin nezdinde mümindir, İslam ahkamına ve İslam hukukuna tabidir. Onun için Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem namazı kılıyor fakat onların batın amelleri hakkında Allahu Teala ayetler indiriyor. Fakat şahıs şahıs da Rasûlullah keşfetmiyor herkesi şunlar, şunlar şunlar şunlar şunlar hepsi münafıktır diye. Keşfetmiyor. Neden? Allah'ın ayetleri geldikten sonra ve münafıkların alametini Rasûlullah aleyhissalâtu bize bildirdikten sonra, bu ilim geldikten sonra... O tarafında Allahu Teala müminleri sorumlu kılıyor. diyor. Siz artık bu alametler ve ayetlerden sonra münafıkları tanımakla mükellefsiniz. Münafıkları tanımakla mükellef olunca ve bu ilim bize gelince ne yapacağız? Bir, münafıklarla ilişkimizi Kur'an ve sünneti göre belirleyeceğiz. Namaz kılmayan ve namazı terk edenlerle ilişkimizi Kur'an ve sünneti sünnet, sünnet seniye göre belirleyeceğiz. Namaz kılmayanları eğer müellefetül kulüb Namaz kılmaya müheyyah hazır insanlar ise onları güzel nasihat ile, güzel bir vaaz ile, güzel bir irşad ile ne yapacağız? Namaza davet edeceğiz ve namazı onlara sevdirmeye çalışacağız. Ta ki onlar Allah korusun o namazı terk ede ede ede İslam'ın dairesinin dışına çıkmasınlar. Dolayısıyla ben tekrar zikrediyorum, namazı kılmayanla Müslüman bir hanımın nikahı olmaz. Bu Hanefi ulemasının görüşü değildir. Ama Ebu Hanifeden bazı talebelerinin görüşüdür. Ebu Hanife'nin hocalarının görüşüdür. Ahmed İbn Hanbel'in ve cumhurun görüşüdür. Namaz kılmayana zekat verilmez. Namaz kılmayana selam verilmez. Hastası ziyaret edilmez. Yardım edilmez. Ancak dedik ya mühellefetil kuluptur. Küfre düşünmesinden korkuluyordur küfrü mutlakın içerisine, kafirlere ve darül harbe iltihakından korkuluyordur. O zaman o insana füsun ile muamele edilir, tasadduk edilir ki namaz tebliğ edilip namaz kıldırtılıncaya kadar o kimseye. Zaten namaz kılmayan hükmünü de biz zannederim geçen seneki derslerimizde Maide suresinin başında derslerimizi anlatırken izah etmeye çalıştık. Namaz kılmayan nedir? Onun hakkında nasıl hükümler uygulanır? fikri hükmü nedir bunun? Biz buna zan ediyorum değinmiştik. Ben burada bu konuyu tekrar ele alıp incelemek istemiyorum. Evet biz bu konuyu bu kadarla inşallah kapatmak istiyoruz. Eğer bu konuda herhangi bir soru varsa bu arada ben bu soruya cevap verebilirim. Bir tek soru da olabilir, iki soru da olabilir. Namaz, Kardeşlerimize namazla ilgili, namazla ilgili ve namazı tehirle ilgili ama sorularınız yoksa ben bu konuyu 1-2 ayetle inşallah kapatmak istiyorum. Bakınız Lokman suresinde 31. suredir, 17. ayet-i kerimede Lokman aleyhisselam oğluna şu vasiyette bulunuyor. Tabi yukarıda ''Ya bu neye la tuşrik billahi'' diye ayette geçerken ben orasını almıyorum o kısmı. 31. sure 15-16-17. ayet-i kerimeler siz bakabilirsiniz yani konuyu bir bütün olarak anlamak için ancak namazla ilgili burada bir bölüm vardır. Ben o ayet-i kerimeyi hatırlatmak istiyorum. Ya bunayya aqimi salata ve'mur bil ma'ruf. Ey çocuğum, çocuk yani yavrucağızım, çocukcağızım anlamındadır. Oğulcuğum anlamındadır. Aqimi salata. Aqimi salata. Bakınız önce ne dedi? 15-16. ayetlerde ne diyor? 17. 15-16'yı da okuyun. Bununla beraber onlar bilmediğin bir şeyi bana ortak koşman iseniz zorlarlarsa onlara itaat etme. Devam. Ama onlarla dünyada iyi geçin. Hı hı. Bana gelenin yolunuzdur. Hıh. Hı. da dönüşünüz yalnız banadır. Hı hı. Ben de size yaptıklarını haber veririm. Hıh. Hı. Yokman nasihatinde şöyle demişti. Yavrucuğum Yaptığı kötülük bir hardar tanesi ağırlında olsa, bir kaya içinde veya göklerde ya yerin dibinde gizlense de Allah onu yine getirir, meydana çıkarır. Çünkü Allah katiftir, onları çıkarmaya mutludur. Her şeyden haberdardır. 17. ayet: Ey yavrucum, namazı dost doğru kıl, iyiliği emret, kötülüğü yasakla başına gelen belaya sab Çünkü bunlar kesin olarak baskınlan işlerdendir. <gülüyor> evet. Yeter oraya kadar. Şimdi 12. ayet-i kerimede de şöyle bir ifade var. <gülüyor> hani Lokman diyor Allah-u Teala وَاِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِيْبْنِهِ وَهُوَ Hani Lokman oğluna nasihat ederken ona şöyle diyordu. ''Ya Buneyye ey oğulcum, la tuşrik billahi'' Yani beraatı emrediyor oğluna, tövbeyi emrediyor oğluna, şirkten ve küfürden arınmayı emrediyor. ''Ya Buneyye ey oğulcum'' Demek ki çocuğu daha küçükmüş yavru. Allah Allah diyor ki bazıları çocuklarına bu kadar ağır konuyu niye öğretiyor falan kişi diyorlar ya o minnacık yavurunun bir hafızası aklı bunu kaldırır mı diyor. Peki İbrahim Aleyhisselam oğlan ne demişti? Ey oğulcum ben rüyada bir şey gördüm. Seni zevh ediyorum. Seni rüyada kestiğimi görüyorum. Ya evet babacığım ya babacığım İflalet Çocuk, çocuk, Arap Lisan'da çocuk babasına ya ebetidir, ya ebidemes, ya ebetidir çocuk. Ya ebeti ifalma to'mar minnacık yavru babasına diyor ki baba emr olunduğunu yap. Allah Allah minnacık çocuk yavru İsmail daha küçük. Baba emr yap. Lokman ne diyor? minnacık çocuğunu, yavrusuna küçücük çocuğa diyor ki, ya bu neyye la tuşrik billah Allah'a ortak konuşma. küçücük çocuğa tevhid öğretiyoruz Inne şirke le zulmün azim çocuk zulüm nedir ne anlar zulmün ne olduğunu o çocuk bile kafirlerin o günkü zulmünü tanımış da o zulmü bilen o çocuğa kıyas yoluyla Lokman diyor ki aleyhisselam ey oğulcum Allah'a şirk koşma, Allah'a ortak koşma, Allah'a ortak koşma. Ant olsun ki çok büyük bir zulümdür. Zulümü görmeyen Lokman'ın çocuğuna Lokman nasıl zulmü şirki en büyük zulüm olarak gösterebilirdi. Demek ki lokmanın zamanında şiddetli bir küfür, şiddetli bir zulüm, şiddetli bir kahr, değil mi? Var ki lokman zulmü gören yavrusuna diyor ki evladım şirk koşma Allah'a. Çünkü şirk koşmak çok büyük bir zulümdür. Ne zulmün cinsinden bir zulüm? kimin zulmün cinsinden bir zulüm? Firavun'un, Haman'ın, Karun'un küfür cinsinden bir zulüm. Evet aşağıda ne diyor Allahu Teala? kitapta cenab bak, lokmanın lisanı üzerine oğulcum namazı kıl ikame et ve bil ma'rufi demek ki artık çocuk vüluk çağına geldi namazı ikame edecek ma'rufi emredecek Allah Allah yüce kavuştu ve lamma balaga rustehu ateynahu hukman ve ilma. İlma ayet öyle diyor da Yusuf aleyhisselam için. Rusluğuna balık olduğu zaman ona hükmümüzü ve ilmimizi verdik diyordu. İlmi ve hükmü verdik. Burada ne diyor? Ey olsun. Ekim-i salata namazı ikame et. Marufu güzelliği yani imanı ve İslam'ı emret münkerden de al koy. Vasbir <gülüyor> ala ma esabe. İn min azmül umur. Sana bu konuda başına gelecek olanlara da sabret. Ha, neden insanlar namazı terk ediyor biliyor musunuz? Sabrı terk ettikleri için. Münkere karşı mücadelede sabrı terk ettikleri için Sabredemedikleri için, cihada cesaretleri olmadığı için, münkeri inkara küfür reddetmeye cesaretleri ve azimleri olmadığı için namaz kılmıyorlar. Aqim es-salate, wa'amur bil-ma'rufi, wa'nhar an il-munkiri, wa'nhar an sabre, namazı ikamet marufu emret, münkeri alıp koy, münkeri yaptırma münkere karşı ol ve senin başına geleceklere de sabret öyleyse namaz, imtihan başlangıcıdır. namaz bir mücadeledir namaz bir cihattır onun için Allahu Teala burada namazdan sonra emri bin maruf nehyanil münkeri ve ardından da sabrı zikretti, niye sabrı zikrediyor ala ma esabeke sana isabet eden, başına gelen şeyleri Onun için başa bir şey gelmesin diye millet namaz kılmıyor kardeşim. Başa bir şey gelmesin diye millet namazı ikame etmiyor. Namazın nasıl ne olduğunu, niçin kılındığını, namazın neyi kabul, neyi redd olduğunu. Onun için paralı hoca efendiler anlatmazlar. Niye anlasınlar ki? <gülüyor> İtiraz ettiği nam namazın karşı olduğu tağutu tanıttığı zaman tağut diyecek ki hayır sen burada namaz da kılamazsın. Bak ona namaz kılma etkisini vermiyor. Tuttu Emrullah hocayı aldılar attılar dışarı. Nereye? Ahmet’in dışına. Peki nasıl dönüyor bu Müslüman? Sen hutbeden indiriliyorsun. Sana namaz kıldırtılmıyor. Sana namazı yasak diyor devlet arkanda La ilaha illallah diyen o kadar binlerce insan gelip Sultan Ahmet'e namaz kılıyor. O insanlar hiçbir tanesi demek ki size ne oluyor ya? Siz kim oluyorsunuz ya? Ha? Sen o insanlara git içtikleri o sigarayı bakkal satmasa bakkalı mahallede yaşatmasın. Evet. Bakkal iki gün çay satmasa o bakkal mahalleye o camiye gelen insanlar o bakkalın belki dükkanını başına yıkarlar. Çayı, şekeri niye getirmek? Istiyor? Biz ne ibadet ediyoruz ya? Biz neye kulluk ediyoruz o zaman? Allah Allah! Şeker yok diye gazaba geliyorum Şeker yok diye dağıl taşı birbirine kattı. Tunus'ta olmadı mı aynı hadise? Mısır'da olmadı mı aynı hadise? 1977'nin yaz aylarında Cezayir olmadı mı? Bundan 3-4 sene önce ekmek pahalandı. Bilmiyorum ne oldu diye millet ortalığı ne kattı. Devlet binalarını, devlet arabalarını, dükkanları, mağazaları ateşe verdiler. Demir yollarını söktüler. Darmadağın ettiler. Ne için yapıyorlar bunu? Midelerindeki Rableri için. O Rab ölmesin diye. O Rab canlı kalsın. Çünkü o Rab onlara dünyayı yaşatıyor dünyayı cennet gösteriyor. Nefsin Rabbi, hevanın Rabbi, heva ilah edilendiği zaman öyle olur işte. Onun için kardeşim Allahu Teala bizden malımızı Allah yolunda verme istemiştir. Oruç tutmamızı istemiştir. Nefsin teskiyesi hevadan kurtulmak, şehvetlerden kurtulmak için Allah bunu bizden istemiştir. Yoksa hevanın ve nefsinin eline bir geçtiğin zaman artık o insanın dostu şeytan olmuştur. Velisi, amiri, hakimi bu şeytandır. Allah muhafaza eylesin. Bakın işte orada bile biz inne zalike min azmil umur işte bu işlerin en azimetlisi, en sağlamı, en kuvvetlisidir. İşte bu işlerin en azimetlisi, en kuvvetlisidir. Nedir? Iqimi salate, namazı ikamet ve emr bil ma'ruf ve Mağruf. Kim mağruf emrediyor? Bize ne ya? Yapıyorsa yapıştıran diyoruz. Onun için müminlere şunu hatırlatırım. Müslümanlar şunu bilelim. Siz silahlı olarak yapacağınız harbi bir düşünün. Size kaça mal olur? Binlerce insanın öldüğünü düşünün. Evlerin, yuvaların, her şeyin darmadağın harap olduğu bir yeri düşünün. Değil mi? Kelleleri uçan insanlar, kolları uçan insanlar, gövdeleri parçalaran insanlar düşünür. Peki ya da hazırlanmayı düşünüyorsunuz da, niçin külfetsiz, zahmetsiz bu kadar tekellif bile yok? Bunun belki onda biri, yirmide biri olan güzel nasihatı insanlara İslam'ı anlatmak için hizmeti, tebliğ, daveti <gülüyor> yapmıyoruz. O cihada vereceğimiz o kuvvetin yirmide birini sadece harcasak, o kanlı cihada gerek kalmadan insanlar İslam'a gideceklerdir. Ama tabii küfăr bizimle insanlar arasına girdiği zaman, bizimle davetimizin arasına girdiği zaman elbette savaşacağız. Ama biz şimdi kendimiz Allah korusun, belki de uturumun kenarında gez, geziniyoruz. Biz kiminle silahlı savaş yapacağız? Yani? Kim kiminle silahlı savaş yapacak? Ne saflar ayırmış? Ne müminler belli ne kafirler belli, ne vatancılar, ne milliyetçiler kimse kimseden ait edilemiyor. Ediliyor da yani sokakta yürüyen gözler buna ayıb edemiyor. Onun için bizim meseleyi çok iyi anlamamız lazım. Başımıza gelenlere de sabretmemiz lazım.